Hocam e, namazda bir sureye başladık Mesela Felak Suresi. E, o, onu okuduktan sonra başka bir suriye e, geçmekten dolayı seyif secdesi gerekir mi gerekmez? Yok. Yani bir kişi Kur'an-ı Kerim okurken de evet. namaz kılarken de tertibe riayet ederek ne demek yani Fatiha, Bakara böyle aşağı doğru, Nasa doğru tertibe evet. riayet ederek okuması sünnettir. Ama bu tertibe riayet etmeden okusa diyelim ki kardeşimin bahsettiği misalde Felak suresini okudu. Arkasından da farz namazlarda geçti. Kulhu Allahu Ehad İhlas suresini okudu. Bu sünneti terk etmiş olur, mekruh işlemiş olur. Ancak sehiv secdesi bu durumda gerekmez. Evet. Eğer bunu nafile namazlarda yapmışsa farz değil. Nafile namazlarda yapmış ise evla olanı terk etmiş olur, da olmaz.